Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Geçen hafta Nâziât suresinin 1 ve 7. ayeti kelimelerini kerimelerini meal ve tefsir olarak çalıştık. Bu hafta 7. ayet-i kerimeden itibaren vaktimizin yettiği kadar ayetleri almaya gayret edeceğiz. Öncelikle tefsir edecek olduğumuz, mal verecek olduğumuz ayet-i kerimeleri Okumak istiyorum. Ardından da tefsirine geçmek istiyorum. A'udhu billahi min ash والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسبحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمراء، يوما ترج فرّانج فه.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 قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى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 İnnefi zālīk lā ʿibrat li min Evet, değerli kardeşlerim, inşallah okumuş olduğumuz bu ayeti kelimelerin bir kısmını vakit yettiği kadar mana, mal ve tefsir olarak aktarmaya gayret sarf edeceğiz, inşaAllahu Teala. Yedinci ayeti kelimeden itibaren başlıyoruz. 7. ayet-i kerimede tatba'uha'r-radife. Yevme tercufe'r-rajife tatba'uha'r-radife. Tabii ki önce ayetlerin başta gelenlerini de hatırlatayım ki manada kopuluk olmasın. Allahu Teala ruhları kabzeden meleklerin adına yemin ediyor. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتَا Daha sonra iyi insanların ruhlarını iyi meleklerin kabzetmesi etmesi adına o melekler adına yemin ediyor. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا Burada da Allah-u Teala yine yine melekler adına tabi değişik e, müfessirlerimizin değişik görüşleri var. Esra bir Hattan kasıt daha önce söylemiş olduğum gibi El-Maut yani ölüm olduğunu bazıları yıldızlar olduğunu söylüyorlar onlar adına ölüm adına yıldızlar adına her e, neyi kastedildiyse onun adına Allahü Teala yemin ediyor. Fel mudebbirati emra yine melekler bunlar. Verilen emri yerine getiren melekler adına yemin olsun ki yawme racife sizi bir sarsıntıyla sarsan gün geldiğinde gerçekleri göreceksiniz. Bu da yemin'in cevabı. Bu sarsıntının ardından artçı sarsıntılar da gelir. Tetba'u harradife. Kulûbü yevme izi vacife. İşte o gün kalpler korku içerisindedir. Yani kıyametin kopuşu esnasında kalpler korku içerisindedir. Aynı zamanda insanın küçük kıyameti olan ölüm geldiği zaman kalpler korku içerisindedir. Her iki manaya da gelebilir. Ölüm esnasında veya kıyametin kopuşu ki bütün canlıların ölümü manasına geliyor. Bu esnada kalpler kalpler korku içerisindedir. Korkuyu, korkunun en derinini hissederler. Absaruhu <gülüyor> khashi'a. İşte o kalplerin gözleri yani buradan kalplerden kasıt insanlar insanların gözleri korku ifadesiyle doludur o gün. Korku ifadesiyle. Gözleri korka Gözlerinde korku ifadesini okursun, kalpleri korkudan titrer. Kıyametin hevlinden aynı zamanda diğer bir ifadeyle ölüm geldiğinde ölümün zorluğunda. Ki ölüm esnasında bazı insanların yüzlerindeki korku dışarıdan bile belli olur. Gözlerindeki korku belli olur Gözler Bir noktaya dikilir Acaba o noktada ne var Bir türlü Onun gözünü başka bir noktaya alamazsınız Bazı insanların ölüm esnasında Gözleri tavana dikilir Veya bir noktaya dikilir Orada ne gördüyse Bir türlü Onu oradan alamazsınız ne gördüyse orada bir şey görüyor. Onun gözündeki perde kalkıyor. Evet. Abi Sa'ruha Onun bakışlarında ve gözlerinde korku ifadesi doludur. Yıqolûna e'innâ lamardudûn fil hâfîra. Kıyameti yaşayan ya küçük kıyameti ölüm kıyametini yaşayan insan der ki bizler artık mezara girdikten sonra öldükten sonra yeniden mi diriltileceğiz yeniden mi ayağa kalkacağız hafira hafira çukur demek burada bak, müfessirlerimiz kabir veya ölümden sonraki hayat veya cehennem ateşi diye tefsir etmişler. Hafirah E ıza künne izamen Biz çürümüş mezarlarda toprağın içerisinde yıldanmış, çürümüş, çürümüş kemikler olduktan sonra mı yeniden dirileceğiz diriltileceğiz diye insanlar söylerler. Evet, yani yeniden dirilmeye inanmayan, ahiretin varlığına inanmayan insan kendisine ölüm vakası geldiğinde bunu bunu görür, buna inanır. Kıyamet geldiğinde buna inanır, bunu görür. Tabii ki Burada Allahu Teala insanların dünyada inkarcı olduklarından ölümü inkar edemiyorlar. Çünkü sürekli her gün insanlar ölüyor. Yaşayan insan da yok. Onu inkar edemiyorlar. Ölüm yoktur diyemiyorlar. Ölüm var. Ölüm var ama ölümden sonra hayat yok diyorlar İnkarcılar, Ahirete inanmayanlar, Allah'a inanmayanlar böyle söylüyor. Hesap kitap yok diyorlar. O yüzden dünyada kafanıza göre yaşayın. İstediğiniz gibi yaşayın. Haram helal dinlemeyin diyorlar. Şimdi Allahu Teala diyor ki onlar dünyadayken mezarlarda, çukurlarda toprak içerisinde çürümüş bir kemik olduğumuz halde mi dirilteceğiz? Yeniden diriltileceğiz derler. Şimdi görsünler ki o yalancılıkları boşmuş. O inkarcılıkları boşmuş. Şimdi gerçekleri görsünler, ölümden sonra hayat olduğunu bilsinler ve inkar edemeyecekleri bir korkuyla baş başa kalsınlar. Öyle diyorlardı dünyadayken. Kıyamet koptuğunda bu korkuları yaşadıklarında dağlar, savrulduğunda, yer sarsıldığında insanlar bu söylediklerinin, bu inkarcılıklarının ne kadar boş olduğunu, kendilerine ne kadar zulüm ettiklerini görecekler. قَالُوا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرًا Eğer biz ahireti, ölümü ölümden sonra dirilmeyi inkar ettiğimiz halde ölüp gittikten sonra bu gerçeklerle tanışırsak bizim sanmadığımız, inanmadığımız bir takım şeylerin gerçek olduğunu artık orada görürsek işte o zaman bizim halimize vay halimize. O zaman o ne kötü bir geri dönüştür bizim için. O ne kötü bir diriliştir bizim için. Çünkü biz o diriliş için, ölüm ve sonrası için herhangi bir hazırlık yapmamış idik. O dönüş ne kötüdür, ne hüsran doludur, ne kaybediş doludur derler. Evet. Fe inne Zecratun Vahide Siz Ey inanmayanlar Ölümden sonraya inanmamış Olsanız da Çürümüş kemiklerinizin yeniden Ete bürüneceğini Çürümüş Bedenlerinizin yeniden Ruha kavuşacağına inanmamış olsanız da O gerçekten Allah için çok kolay zecra Vahide O sadece bir sayhadır bir çığlık sesidir ve bu çığlık sesiyle ki bu sura üfrülüştür ikinci üfürüşten bahsediyor allah Teala yani birinci sura üfrülüşte bütün insanların bütün mevcudatın bütün canlı alemi Ölür gider Herkes ölümü tadar Sura ikinci üfürülüşte ise Bütün Öncekiler ve sonrakiler Önden gidenler Artlarından gelenler Bütün beşer Dünya var olalı Gelmiş geçmiş Bütün insanlar Bütün isimler Kadınıyla erkeğiyle in, insiyle cinniyle Hepsi birden bir sayha ile, bir ses ile, bir çığlık sesi, yani bir sura üfürlüş, bir boru sesi diyelim buna, bir ses ile birden ayağa kalkarlar. O sadece o sese bakar. O sesi hepsi duyar, o sesle birlikte hepsi ayağa kalkar. Çürümüş kemiklerin cam bulması, sura üflemek kadar kolay. An meselesi birden olur. Allah Teala işte bilin ki o insanların gelmişiyle geçmişiyle tekrar dirilmeleri İsrafil'in sura ikinci kez üflemesiyle birden olu verir. Evet değerli kardeşlerim. Fe izahum bis sahire bir de bakarsın ki Hepsi yeryüzünün toprağın üstüne çıkıvermişler. O ikinci üfürülüşle beraber hepsi toprağın üstüne çıkıvermiş. Bu kıyametin hevli, kıyametin bir takım e, olaylarıyla ilgili İbn Kesir başka ayetler de burada tefsirinde dile getirmiş. Bunları da şöyle hemen kısaca aktarmak istiyorum ve humi ve humilet el ve vahide kıyamet günü yer ve dağlar oldukları yerden taşınırlar dağlar yürür dağlar yerinde kalmaz dağlar oraya buraya savrulur yer yerinde durmaz sarsılır ve dağların bir anda bir vuruşla, bir sarsılışla yerlerinden sökülüp gittiğini ve paramparça olduğunu görürsün. Başka bir ayette böyle söylüyor. Evet. Hal ata ka Musa. Şimdi Naziat Suresi'nin 15. ayeti kerimesine geldik. Bu 15. ayeti kelime de Allah kıyameti inkar eden zalimlerden en büyüğüyle başlamış. Hel etek ya Musa hadi Musa. Musa'nın kısası hikayesi sana ulaştı mı? Yani e, tabii ki ulaşır. Musa Aleyhisselam'ın başından geçen vakalar, olaylar insandan insana aktarıla aktarıla ulaşabilir. Allah Teala soru soruyor. Ya Muhammed, hel ateka? Sana geldi mi? Hadisi Musa. Musa'nın hadisesi, Musa'nın kıssası, Musa'nın başından geçen o olaylar, o olayların hikayesi sana ulaştı mı ey ey pe, pe, pe, Muhammed? sallallahu aleyhi ve sellem اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَى Rabbi onu mukaddes bir dağ olan tuva dağında çağırmıştı ona nidada bulunmuştu اِذْ ذَهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طغى. ey Musa Firavun'a git Muhakkak ki o Haddi aşmıştır Azmıştır Azgınlaşmıştır Ona git Diye Mukaddes bir ta olan Duada Rabbinin Musa ile konuşması Ona nidada bulunması Haberi Hadisesi Sana geldi mi ya Muhammed Fakul Helleke ile en tezekke Rabbin Musa'ya o gün dedi ki Ey Musa Firavun'a git ve de Acaba ey Firavun Mısır'ın Firavunu o zaman üzerinde başka bir güç yok Firavun dünyanın hakimi yani öyle en güçlü devletin, en güçlü lideri ama ilahlık taslıyor. O kadar o derece zengin, o derece askerleri var, o, o derece büyük topraklara sahip, ama kendini o kadar abartmış ki, o kadar abartmış ki kendini ilah zanneder hale gelmiş, azgınlaşmış. Ey Musa, git. Firavun'a de ki, Firavun, biraz düşünmez misin? Bu kadar hata işledin. Temizlenmek, arınmak istemez misin? Ahletmek istemez misin? Yaptıklarını şöyle biraz düşünmek istemez misin ey Firavun? Arınmak, temizlenmek, günahından kurtulmak, bu kadar zulüm yapmana rağmen, Allah'ın affına, ulaşmak, onun mağfiretiyle muamelede muamele görmek ve sonunda bu kadar zulüm etmene rağmen şu anda yapacağın bir pişmanlık ile bir tövbe ile Allah'ın rahmetine girmek istemez misin? Allah'ın rızasını kazanmak istemez misin? Cehennemdeyken çıkıp cennete girmek istemez misin ey Firavun? Şöyle bir düşünmek istemez misin ey Firavun? Bu kadar insanın canına kıydın, katlettin, ilahlık tasladın, En Rabbu Kumul en yüksek, en yüce Rabbiniz benim dedin. Rab diye insanlara kendini tanıttın. Ey Musa, bu kadar günah işledin, bu kadar azgınlık yaptın. Acaba senin için bir dönüş imkanı var mıdır? Dönüş yapmak ister misin? Allah'a dönmek ister misin? Günahlarından kurtulmak ister misin ey Firavun? Allah bilerek beni sana gönderdi. Allah bana nidada bulundu. Sırf senin için Tuva Dağı'nda bana nidada bulundu. Firavun azdı. Ey Musa git Firavun'a söyle azmasın, tövbe etsin, ilahlık taslamasın. Dedi, bu haberi sana getirmek üzere görevlendirildim ey Firavun. Şöyle bir düşünmez misin Firavun? Akletmez misin? Arınmaz mısın? Tövbetmez etmez misin ya Firavun? Çok güzel bir ifade kullan. Yumuşak. Alttan alıyor. Ya zalim, Allah seni kahreylesin demiyor. Ey Firavun. Temizlenme imkanın var. Ey Firavun! Cennete girme imkanın var. Arınma imkanın var. Az düşünmez misin? Bu işi bir düşün be Firavun. Çok güzel bir ifade kulu. Alçak gönüllü. Ve yani onu onurunu kırmadan. Çünkü Firavun onurunu kırmadan ona muamelede bulunuyor. Ve ehdiyeke ila rabbike fetahşâ Müsaade et, bana kulak ver, ben de seni Rabbine götürecek olan yolu sana göstereyim diyor. Rabbine götürecek olan yolu sana göstereyim. İşte burada peygamberlerin hidayete götüren yolda bir vesile, bir aracı olduğunu görüyoruz. Ama bizzat peygamberlerden, salihlerden hidayet istenmez. Onlar vesiledir. Ne vesilesidir? Allah'a götüren vesilelerdir, yollardır, rehberlerdir. Allah'a giden, Allah'ın razı olacağı yola giden işaretleri sizlere gösterirler. Yolları size gösterirler. Bu şekilde onları bilmek Bu şekilde algılamak Bu şekilde inanmak lazım Bazılarının yaptığı gibi Bazı yanlış insanların Günümüzde de var Kendi aliminden Hocasından Hidayet bekleyen insanlar var Olmaz Bana hidayet ver demek Olmaz Sadece hidayeti verecek olan Allah'tır Peygamberler bu konuda vesiledir. Diğer ilim adamları da sadece vesiledir. Seni Rabbinin yoluna götüreyim. Rabbine giden yolu sana göstereyim de kalbinde de bir korku meydana gelsin ona karşı. Fe arahu'l ayate'l kubra ona en büyük ayeti de gösterdi. Peygamber olduğuna dair mucizeler gösterdi. Onları da anlatacağız. Ama fakezdeb ve asa. Ne yaptı Firavun? Yalanladı ve isyankarlığı tercih etti. <gülüyor> Daha sonra sırtını döndü. gitti. Daha sonra ne yaptı? Fehasara <gülüyor> de insan bak bakanlarını, vezirlerini topladı ve onlara nidada bulunduğu فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَىٰ Musa'ya inanmayın. Öyle bir rap yok. En yüce Rabbiniz benim dedi. Daha sonra ne oldu? فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُولَىٰ Allah da onu hem dünyada hem ahirette büyük bir ceza ile cezalandırdı. Kısa geçtim bunlar ezan okunduğu için. Gelecek dersimizde biraz daha detayına ineceğiz. Allah cümlemizin taatını, ibadetini kabul eylesin. Allah hidayete ulaşanlardan eylesin. Hidayeti arayanlardan eylesin. Her türlü günahımızı bağışlasın. Bizlere selamet, sağlık, sıhhat, afiyet. İslam ümmetine de huzur, emniyet, güven nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.